114. Bölüm Medine Uhud'da birçok şehit Mevlasına kavuşmuştu. Bu harbin bir neticesi de pek çok ailenin hayat düzeninin değişmiş olmasıydı. Kadınlar dol, çocuklar öksüz kalmışlardı. Şehit olanların geride bıraktığı mal o güne kadar süre gelen cahiliye adeti üzere mirasçılara geçmişti. Nebi Ekrem Efendimiz tarafından kurulan kardeşlik, miras konusunda da öncelik tanıyor. Diğer mirasçılardan daha önce onlar mirasçı oluyorlardı. Ancak bu fazla sürmemiş. Bedir Muharebesi sonunda indirilen ayetlerde, akraba olanlar Allah'ın kitabında birbirlerine diğerlerinden daha evla ve layıktır buyurulmuştu. Bu ayet, muhacirler ve ensar arasında kurulmuş olan kardeşliğe dokunmuyor, ancak birbirine mirasçonma hakkını kaldırıyordu. Muharebede şehit olan ve Peygamber Efendimiz tarafından özel olarak aratılan, selam gönderilen Sa'd bin Rebi, geride hanımıyla birlikte iki küçük çocuk bırakmıştı. Çocukların ikisi de kızdı. Bu sebeple cahiliye adetleri gereğince Sa'd'ın kardeşi gelmiş ve malın tamamını zapt etmiş, Hanımıyla çocuklarına bir şey bırakmamıştı. Dul kadının geliri yoktu. Çocukların perişan olması mukadderdi. Bir gün iki çocuğunu da yanına aldı, mezedin yolunu tuttu. Yani bir Allah. Şu cazlar Sadın öksüzleridir. O şehit oldu. Allah'ın ikramına kavuştu. Ama bunlar perişan kaldılar. Sadın bütün malını kardeşi zapt etti dedi. Ölen bir insana onun çocuklarından daha önde kim varis olabilirdi? Adet böyle yerleşmiştir diyerek işin içinden çıkılamazdı. Ancak bunun hükmünü vakti gelince açıklamak Yüce Mevla'ya aitti. Bu sebeple Peygamber Efendimiz onlara şöyle yapın diyemediler. Allah Teala bu konuda hükmünü verecektir. Şimdi siz gidiniz dedi. Onlar gittiler. Geride onların acıklı halini üzüntü içinde seyreden insanlar kaldı. Ama şimdiye kadar hep böyle olmuş, kız çocukları babalarından kalan malın mirasçısı olamamışlardı. Küçük çocuklar muharebe edemez denilerek çoğu zaman küçük olan çocukları da mirastan mahrum bırakılıyordu. Babasından miras alamamış olanların ilki onlar değildi. Babası şehit olup da miras alamayanlar da Sadece bunlardan ibaret değildi. Şu kadar ki, bu ortak derdi onlar dile getirmişlerdi. Fazla zaman geçmeden, Peygamber Efendimizin gül yüzünün rengi değişti. Ağır bir baskı altında kaldığı belli oluyordu. Vahiy halinden sıyrıldığı zaman Efendimiz, ''Saat bin Rebi'nin çocuklarını ve kardeşini bana çağırın.'' dedi. Daha sonra gelen vahyi okumaya başladı. Allah size çocuklarınız hakkında erkek için iki kız hissesi kadar hükmeder. Eğer onlar 2'den çok kadınsalar bırakılan malın üçte ikisi onlarındır. Şayet kadın bir tane ise yarısı onundur. Ölenin bir çocuğu varsa baba ve ananın her birine terikenin altıda biri verilir. Öğlenin hiç çocuğu yok da, babası ve anası mirahçı oldularsa, üçte biri anasınındır. Bu hükümler, öğlenin yaptığı vasiyeti yerine getirdikten sonra işleyecektir. Siz, babalarınızdan, oğullarınızdan hangisinin size fayda yönüyle yakın olduğunu bilemezsiniz. Allah bunu, kendi tarafından uyulması farz olan bir hüküm olarak koyuyor. Allah, her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Saad bin Rebi'nin karısı, çocukları ve kardeşi geldi. Peygamber Efendimiz vahyedilen ayetleri onlara okudu. Daha sonra bu ayetlerin hükmüne uygun olarak ilk taksim yaptı. Saadın çocuklarına malının üçte ikisini, hanımına sekizde birini vereceksin. Geride kalanı sana aittir, dedi. Allahu Ekber! Gözler sevinçle bağıran kadına döndü. Saadın hanımıydı. Duyduğu sevinç ve heyecanın yüreğine sığmayacak hale geldiği bir anda kendini tutamamış büyükler büyüğü peygamberimizin huzurunda bulunduğunu bile unutarak yüksek sesle tekbir getirmişti. Ellerinden tuttuğu çocuklarıyla birlikte huzur ve saadet duygularıyla dolup taşarak evine döndü. İbn-i Selül, Müslüman olduğunu ilan edeli beri mescide geliyor, namaz kılıyordu. Onun Müslüman oluşu diğer müminleri sevindirmişti. Ne var ki, Uhud harbinin başlayacağı sırada yaptığı bozgunculuk, onun hakkında pek tatsız hatıralarla doldurmuştu gönülleri. Cuma günü mescide her zaman oturduğu yerde oturdu. Resulullah Efendimiz hutbesini bitirdiğinde yine ayağa kalktı. ''Ey insanlar!'' dedi. Dedi ama sözlerine devam edemedi. Yeteğinden çeken birinin, ''Otur yerine utanmaz adam.'' demesi onu sendel etti. ''Otur yerine ey Allah'ın düşmanı. Sen evvela yaptığından utan. Sağdan soldan yapılan müdahaleler karşısında o. Ben fena bir şey mi yapmışım ki?'' demekten öte bir şey söylemiyordu. Kendini toparlamaya çalışarak, ''Vallahi ben ona destek olma çabasındayım.'' dedi. Fakat artık onu dinleyen yoktu. Mescidin kapısına doğru yürüdü. Kapıdan çıkarken ona ''Kendine yazık etme. Gel de Resulullah Efendimiz bağışlanman için Allah'a niyaz etsin. Sen o gün gerçekten fena bir iş yapmıştın.'' diyen oldu. ''Vallahi benim için mağfiret dilemesini istemiyorum.'' İbnü Selül bu sözleri söyledikten sonra asık bir suratla ve sinirli adımlarla mescidi terk etti. Uhud harbi hakkında her iki taraf birçok şiir söyledi. Mekkeliler nasıl intikam aldıklarını, onları nasıl yere sevdiklerini anlattılar. Müslümanlar bir taraftan şehitleri hakkında mersiyeler söylerken, diğer taraftan Uhud'un intikamının alınacağını, zaferin er geç Müslümanlara ait olacağını dile getirdiler. Artık Hasan bin Sabit'in sırası gelmişti. Bedir ve Uhud harbine katılmayan ve bundan böyle de hiçbir harbe katılmayacak olan Hasan bin Sabit'in kullanabileceği tek silahı vardı. O da dilinden ibaretti. Bu defa da onun silahı işleyecek, savaş ve cihat onun sahasında devam edecekti. Mekkelilerin Müslümanları hedef alan şiirleri ona Ka'b bin Malik'e, Abdullah bin Revha'ya ulaştırıldı. Onlar da bu şiirlere cevaplar verdiler. Uhud Harbi'ni zaferle kapatan Mekkeliler, komşu kabileler tarafından ziyaret edilerek tebrik edildi. Bunlar duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Öldürülenler için başsağlığı dilediler. Döndüklerinde Asım bin Sabit'in başını getirene, sülafe tarafından yüz deve verileceği haberini de kabilelerine ulaştırdılar. Yüz deve mükemmel bir servetti. Ömür boyu çalışmasına karşılık yüz deve sahibi olmaya razı olacak, Pek çok insan bulunurdu. Bir yolunu bulup Asım'ı pusuya düşürmek zengin olmak demekti. Müslümanların Uhud'da bellerini doğrultamayacak bir darbeyle ezdikleri haberi yayıldığı zaman, böyle bir fırsatı değerlendirerek Medine üzerine yürümekte fayda gören Esedoguları kabilesi hazırlık görmeye başladı vakit geçirmeden toplanıp hücuma geçmek pek münasip olacaktı. Fazla meşakkat çekmeden Ganimet Metamman'ın bundan daha güzel yolum olurdu. Medine'deki akrabasını ziyarete gelen Velid isminde bir şahıs için sarhoş olunca kabilesinin böyle bir maksatla hazırlık gördüğünü ağzından kaçırdı. Bu haber vakit geçirilmeden Peygamber Efendimiz'e ulaştırıldı. Efendimiz kısa zamanda toplanan 150 kişilik bir kuvvetin başına Ebu Seleme'yi kumandan olarak tayin etti. Katan bölgesine gitmesini ve Müslümanlara baskın yapmak üzere hazırlanmakta olan Esed oğullarına gerekli dersi vermesini emretti. Yakışıksız davranışlarına karşılık olarak mallarına el konulacaktı. Ebu Seleme peygamberimizin süt kardeşiydi. Hoşgeçimli, temiz ahlaklı bir insandı. Uhud harbinde yaralanmış ve bir aya yakın bir müddetle yarasının tedavisiyle uğraşmıştı. Şu anda sefere çıkmasına engel olacak bir durumu yoktu. Hemen yola çıkıldı. Haberi getiren Velid bin Züheyr kılavuzluk yapıyordu. En kestirme yollardan geçildi. Katan suyunun başında hayvanları otlatan çobanlar kendilerine doğru ilerleyen bir kalabalığı gördükleri zaman kaçmaya başladılar. Üç tanesi yakalandı. Kurtulanlar soluğu ese oğullarının yanında aldılar. Korku ve heyecan onlara gelenleri büyük bir kalabalık olarak göstermişti. Bu haber toplananların içine korku düşürdü. Dağılmanın daha doğru olduğu fikri doğdu kalpleri. Bu sırada geliveren Ebu Selem'e derhal saf tutulmasını, muharebe düzenine geçilmesini emretti. Fakat bu sırada Esed birer ikişer etrafa dağılmaya başlamış bulunuyordu. Saat bin Ebi Vakkas'ın ilk elde öldürüldüğü bir kişi ve bir bedevi tarafından öldürülen bir Müslüman hesaba katılmazsa savaş yapılmadı denilebilirdi. Daha sonra sağa sola çıkartılan birlikler Esed ait hayvanları toplayıp getirdiler toplanan ganimetten beşte bir hisse çıkartıldı, kılavuzluk yapan Velid'in ücreti verildi. Artık Medine'ye dönmek için bir engel kalmamıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e peygamberlik vazifesi verildi verileli, Şarap içme konusunda bir emir ve yasak gelmiş değildi. Bu sebeple İslam dinini kabul eden de etmeyen pek çok insan şarap içiyordu. Hurmadan, kuru üzümden yapılan şaraplar destilerde, küplerde saklanıyor, evlerde, toplantılarda bol bol içiliyor, misafirlere ikram ediliyordu. İçenlerin sarhoş olduklarından şüphe yoktu. Sarhoş olanlar dengelerini kaybediyorlar, uygunsuz sözler söylüyorlar, vakarlı insanlara yakışmayacak davranışları yüzleri kızarmadan sergiliyorlardı. İçlerindeki bu çirkin halleri gören yahut bir defa içince başına gelenlerden utanan ve içmeyenler de vardı. Bir gün Hz. Ömer Resulullah Efendimiz'e geldi. İçki hakkında ne buyurursun ey Allah'ın Resulü dedi. Bu soru, Sadece Hazreti Ömer'e ait değildi. Aynı soruyu sormak isteyen daha başkaları da vardı. Nebi Ekrem Efendimiz içki hakkında bir açıklama yapmamayı tercih etti. Nitekim kumar hakkında da böyle davranmış bulunuyordu. Ve nihayet bir gün. Peygamber Efendimiz Ömer İbni Hattab'a Cenab-ı Mevla'dan gelen şu ayeti okudu. Sana içki ve kumarın hükmünü soruyorlar. De ki, ikisinde de büyük günah ve insanlar için bir takım faydalar vardır. Fakat ikisinin günahı da faydasından daha büyüktür. Yine sana neyi sadak olarak vereceklerini soruyorlar. De ki, sadak olarak harcanacak olan Ziyade olandır. Allah size ayetlerini böylece açıklar. Umulur ki düşünürsünüz. Hazret Ömer ve orada bulunan ashab-ı kiram bu ayeti dinledi. Sert tabiatı icabı olarak Hazret Ömer kesin bir hükmün gelmesini bekliyordu. Gönderilen bu ayetle, İçkiyi tamamen ortadan kaldırmak imkansızdı. Fakat bu ayetler insanları yaratan ve onları pek iyi bilen Yüce Mevla'dan geliyordu. Elbet o neyi emredeceğini daha iyi bilirdi. Bu sebeple Hazreti Peygamber'e fazla bir şey sormadı. ''Sen bunların hükmünü sordun. İşte Allah'tan gelen hükümler denildiği zaman Ömer ne diyebilirdi?'' Ayeti dinleyenlerden bir kısmının yüzlerinde memnuniyet izleri belirdi. Hiç içmemiş yahut terk etmiş olmanın verdiği duygudan geliyordu bu memnunluk. Bu arada zorlanmadıkça içmeyen, içince de pişmanlık duyanlardan "Madem ki bunda büyük günah varmış" diyerek bir daha içmeme kararını daha ayeti dinler dinlemez verenler oldu. Henüz içkiden vazgeçmeyi düşünmeyenler vardı. Bunlar Evlerinde küplere özel olarak içki hazırlayan, onu boğazından geçirmeyince duramayan kişilerdi. İçkiyi diğer yönüyle ele aldılar ve Ey Allah'ın peygamberi bırak bizi de bunların faydalarından nasibimizi alalım dediler. Resulullah Efendimiz kendisine böyle söyleyenlere Bu sözü nasıl söylersiniz? Duymadınız mı büyük günah olduğunu demedi. Çünkü Yüce Allah bu ayeti gönderirken içki ve kumar hakkında kesin bir yasak koymayı murat etmiş değildi. Bundan sonra içmeyenler içenleri suçlamadı. İçenler içmeyenlere dil uzatmadılar. Artık bir zaman böyle gidecek yeni bir hüküm gelinceye kadar yine şarap içilecek ve kumar oynanacaktı. Bir gün Resulullah Efendimiz Ehli Kitab olan Yahudilerden bir kısmıyla görüştü. Onları yine İslam dinine kabul ede davet etti. Sen bizim iman etmemizi gerçekten istiyor musun ey Muhammed? Nasıl istemezdi? Bütün maksadı ve gayesi insanların Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür prensibi üzere olmaları değil mi? Resulullah Efendimiz'e böyle bir soruyu sormanın manasızlığı öyle açık ki, eğlenmiş olmak için, dostlar iş başında görsün diyerek onları imana davet etmiş olamaz ki. Bize gerçekten Allah'ın peygamberi olduğunu ispatlaman lazım. İşte burada akan sular dururdu. Şayet vicdanlarını konuştursalar, Bizzat kendileri onun peygamber olduğunu ispatlayacak malzemeye sahiptiler. Akan bir nehrin kenarındaki adamı suyun aktığını ispata zorlamak gibi bir teklifti bu. Bu sözlerinde samimi olmadıklarının en büyük şahidi inandıkları ve ayrılmak istemedikleri kitaplarıydı. Bize gökten bir kitap indir. İçinde sana iman etmemiz yazılı olan bir kitap. Kalbimiz ancak böyle bir kitabın gelmesinden sonra huzura kavuşacaktır. O zaman sana inanmamız söz konusu olabilir. Allah Teala onların bu isteğini yerine getirmeye kadirdi. Cebrail'i emin vasıtasıyla dinlediğini, Habibi Ekrem'in kalbine indiren yüce Mevla bu derece basit bir isteği mi karşılamazdı? Ama bu adamlar isteklerinde samimi değillerdi. Daha evvel pek çok özelliğiyle tanıtılmış bulunan peygamberlerin tekrar tekrar mucize göstermesinin manası yoktu. İstekleri yerine getirilmiş bile olsa iman edecek değillerdi. En doğru cevap Allah Teala'nın vahyiyle geldi. Kitap ehli olanlar, gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Bundan daha büyüğünü de Musa'dan istemişler ve bize Allah'ı açıkça göster demişlerdi. Onları kendilerine zulmetmeleri sebebiyle yıldırım çarptı. Sonra kendilerine açık mucizeler gelmişken yine bu zayı mabut edindiler. Daha sonra tevbe etmeleri sebebiyle bu yaptıklarını affettik. Musa'ya da açıkça bir hakimiyet verdik. Aradaki ahde bağlı kalsınlar diye Tur dağını üzerlerine kaldırdık. Ve onlara kapıdan secde ederek girin dedik. Cumartesi günü avlanarak haddi aşmayın dedik. Onlardan ciddi bir teminat aldık. Fakat verdikleri ahdi bozmaları, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve kalplerimiz perdelidir demeleri sebebiyle onlara lanet yağdırdık. Daha doğrusu Allah küfretmelerinden dolayı onların kalpleri üzerine mühür basmıştır artık onların pek azından başkası iman etmez. İsa'yı inkar etmeleri ve Meryem'e büyük bir iftira sözü söylemelerinden dolayı kalplerine mührü bastık. Biz Allah'ın peygamberi Meryem oğlu Mesih İsa'yı öldürdük demelerinden dolayı onlara yaptığımızı yaptık. Halbuki onlar İsa'yı öldürmediler, onu asmadılar da. Fakat asılıp öldürülen adam kendilerine, İsa gibi gösterildi. Onun hakkında ihtilaf edenler onun ölümü hususunda şüphe içindedirler. Onların buna dair hiçbir kesin bilgileri yoktur. Ancak kuru bir zanna uymaktalar. Onu kesin olarak öldürmüş değillerdir. Allah Teala azizdir, hakimdir. Aydına Doğru programımızın 114. bölümünü dinlediniz.